255. konu, sahabeden bazılarının açlık ve halsizlikten namaz içinde yere düşmeleri, Hz. Peygamber ashabına namaz kıldırırken içlerinden bazıları kıyamdayken, namazın içerisinde açlık sebebiyle yere düşüyordu, onlar saf ashabıydılar. hatta göçebeler, bunlar delilerdir, derlerdi, Resulullah namazı kıldıktan sonra onların yanına gider ve Allah katında sizin için hazırlanan şeyler, bir bilseniz, kesinlikle daha fazla fakir ve daha fazla ihtiyaç sahibi olmayı isterdiniz, derdi.